san alamazlar. Şimdi silgesin, duymayın şu tabala mı? Yok azalan duymayın daha iyi. Onu şu kardeş bu siz dikkat edin. İmam alanlar dua ediyorlar. E anamızımız ustamız da Kayseri'ye gelince Hacı Hüseyin Efendi hocam o ak sakal Üstün Hacı Hüseyin ak misafir oluyor, diyor ya misafir oluyor. Akşam Kayseri çok soğuk, Evlerinde kötüydü o zaman. Farife yok, kömür de yok. Bağlarının çıbığını yakarlardı. Her şeyi buyurayım da, yani şey kalmaz. Efendimiz'e bir soba yakacak ya sabahla erkenden varmış ki, müstazımız o Kayseri'nin şiddetli soğuğunda gusletmiş, o e, gömleğini giymiş, yani giymiş, e, fa, e, şey Milton plan ki erkene. O... Aman efendim bu ne? Neden haber vermediniz? deli lan efendim. Yani evlenmeye gidiyor. Ben su ısıttaydım. Kayseri çok şiddetli soğuk. Neden böyle ettiniz? Hayır ben soğuk sevmiş oldum, alıştırdım. Her sabah tersten o koş bir böyüğün, böyüklük yeri var, durmuş efendim. Yani bir büyük büyük mü, onun senden fa, ba, fazla bir tanık edilen yerleri var. Maiziydi, biz dami, kutisesi, rahul aziz, her <gülüyor> gün diyor, dersimde, uslider, edep bisalesinde de var. Ağzımı gül suyuyla yıkar da ondan sonra Mevla'mı zikrederdim. Şu ağzına Allah zikredilmez derdim. Kokan ağızla. Yani o da edeplerinden. Neyse sobayı yaktım diyor dışarıya çıktım. Kapıyı bir vuran var. Daha sabah bir iki saat, saat var. Bir ölen olmuş <gülüyor> öyleyse diye vardım. Ya kızım bir şey mi var bir kadın sesi? Hocaefendi, hocaefendi, uyur uyurum, kimsin, filan mı kadınıyım? Hocaefendi evinizdeki misafir Hiç Hiç gözünü uyku tutmadı beni. Penceremiz evinize karşı geldi. Ulanızın üstünden arşa ağzına kadar bir girek dikildi, böyle bir şey. Akıyor evinize. Üstazımız bu daha elli sene yükbeli. Şimdi ben nasıl tarif edeyim, kalkayım da doyduğum Hacı Sen Allah hümmetinden ayırmaya <Gülüyor> Allah. bütün üstazlarımız ahirete gitse de bizimle beraber dünyada dursa da bizimle beraber. Bunda müşkilata kalacak bir şey yok. Şimdiki hayatında kılıç kının da ama hayatını değiştirmi kılıç çıkmış daha süratlı keser yeter ki sen tuttura bil <gülüyor> babama diyor nasıl rabıta yediğimiz lazım sana yanıma mı getireyim diyor yoksa yanınıza mı varayım şu mü getireyim alt çanağımı açayım da fiozah di ilahiye nasıl dökülsün bırakmazlar hem bunlar her kutbu cihan Şaktan doğan güneşe benzer. Şaktan doğan güneş nasıl pencerelerde bulanık ve yağmur olduğu halde şeysiz, lavlaksız, elektriksiz oturuyor. Yeter ki gönül gönül pencereni aç. İyi inan fiyozat içine böyle akmaya başlar. Arkadaşlar yani işte, işte gönüller bu. Vaziyetler bundan ibaret. Yalnız ahirete girerken bu perdeyi kaldırmadan gitmeyelim. Yani inşallah taiflerimiz açılsın. <gülüyor> Gönlümüze fiyuzat-ı ilahiye saçılsın. Saçılsın. Üstazım, Üstazım, buyur diyor. Ben eski lezzeti alamıyorum şimdi. Yani tarikata intisap ettiğim zaman Şafakla çok ilken takardım. için başka bir alem değildi. Senin şu dediklerin benim gönlüme de dökülürdü. Niye dökülmüyor gibi Üstazımız üç şeyden. bana üç şeyden. Mektubatta ne de yazdın. Ne? şeriat'tan. Şeriat'tan muhalif hareketiniz var. Mutlaka onun için feyiz duruyor. Yani Ondan duruyor. Yok efendim, şeriatım düzgün. E, dokuz yaşındaki kız çocuğunuzun başı ürtülü mü, açık mı? Açık efendim, şeriatsızsınız. Şeriatınız olsa onun başını, bizim kardeşlerimizin çoğu ailesinin kafasını katmış. Koyarmış, bunu bana feyiz geçsin diyor. Olur mu bu Allah'cım? da olmaz bu ya. Yani, ümuma gidiyor Merem tip. Yani, bacağını oradan aç, kafasını oradan aç. Zedri'l avreti kadının, zikti karanlıkta, oğlunun, oğlunun, şu kadarı yeri, yani bir el basımı, Teyp adam, bir el basımı, açık olsa, Bin rikat namaz kılsa bir tecihe kabul olmaz. Çünkü sert dil avret yok. Öyle değil mi yani? kanatınız ne bu usta? Saçının, saçının bir el basımı, dörtte biri açık olsa, kılsa namaz olur mu? Bu da fıkha girelim. Kulağı bir avzadır, dörtte biri dışarıda görülse olur mu namazı yani? sen o küllüküm ra'im ve küllüküm mes'ulun anraiyyeti. Her çoban güttüğü koyundan sual olunur. O aile yarın yakana yapışmaz mı? Sen neden benim başımı göttürmedin? Yemeğe dutsuz bir şey sen olmadık başıma musibet getirirdin. Neden şeriatımı sen düzeltmedin? Değil acaba huzuri ilahiyede yakamızı tutmaz mı? Şeriata muhalif hareket, varmak kadar olsa, miftah-ül kulüpte, akşam da konuştum herhalde, varmak kadar şeriata, tarikatımız, canım, o da öyle olur, bakalım, dese, mari bile meşrik kadar tarikata uzaklaşmış olur. Ben neyle misali çok misalcıyım. Çünkü, e, gayet şeyde bulunuyorum, ümmi yerde, ümmi yerde, onlara anlatacağım diye, tüm misala işi şu evin zemin katı çimento ve demirleriyle donmayınca yani kuvvetli ol üstüne bina çıkar mı ya? Daha bunun üstüne çıkar mı? 12'ye ne kadar sürdün geç yok sayıyorlar 11 olmuş efendim, 12 olmuş üst üstüne yığılır mı bina temel? iyi olmazsa, şeriat temeli İyi tutkun olmazsa, üstünde tarikat sebat eder mi? Babamdan bir yer çatlamış, şeriattan bir yer çatlamış. Halifesi, nesri, hep gelirler. İn, yen, evden! E bir şey yok canım, Ne ineceğim? Yağurum, şeriat çatlamış, yani aşağıdaki zemin kaç çatlamış, yıkılacak yakında ya! Onun için babam bizi hep birbirimizle arkadaş ederdi. Yani ben de siz şimdi arkadaş edeyim. Allah rızası için dedik biz, ben muhalifi şeriat bir şey yapar da demezsen, seni huzuri ilahiyede yakalarını tutarım diyeceksin. Seni nefsin aldatmış olabilir. Sınırda değiştirin. Retireyi çektiğinde birkaç tane iplik kıracak şekilde hakkını da zahiden terazını tartarkana Terazının gözünü silmen ölüyor birisi. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulallah. Ya Ahmed. La ilahe illallah, Muhammedur Rasul. Yerinin gösteriyor. Yedittin mi yollar ben? Nal diyeyim diyor. Yedittin zorla zorlander. Başka şeyli lisanı açılıyor, konuş ona geldim mi dilini gösteriyor, dilitirmiyorlar diyor. Elimizde dedi al kardeşim salla imanlıyordum salla. <gülüyor> şimdi neyim için dilitirmiyorlar? Hadi de biz anlayalım da biz bu hale riayet edelim de biz de senin gibi imansız ölmeyelim diyor. Dilitirmiyor diyor diyor. Ben bak da diyor terazımın gözünü sabın verdik size pirinç verdik süre, şey, tozu silmez misin? Şuraya koyduğumda, bir tuz ağırlığınca, hak zayi ettiğimden, tiraz, terazının dili dilimi tuttu da, delirttirmiyor diyorum, duymuyor mu diyor. <gülüyor> ben açıktan gördüm. Pederim açıktan görmüş, poz Vardım diyor, Mehmet Buyurca, la ilahe illallah. Muhammed Rasulullah. Di dini se, di memdirse küfr için. Di dinmez. Ancak işaret verilir. Vay neyinin ne olanları daha doğarlar, ağılda da burada dururlar diyor diyor ki küfürsü. Çok çalışmış, hündür ya kendin de düşünüyor, onu da düşünüyor, geliyor adam. <gülüyor> Mehmet amca, buyur hoca diyor, görüyor beni diyor. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, hoca çalışma, derin etmiyorlar diyor. Ya, çalışma ya, girdim <gülüyor> dışarıya fırladım ağlamaya başladım, çığırtık. Ya bu adam nasıl bir adamdır. Daha camide gören yok Rahman'a secde etmemiş bir adam. Çalışır hep namaz yıktı. Ama korkulu yok. Korkulu yok. İmanlı girer miyik gidemek mi diye. Mehmet'in kardeşimiz doktor. İstanbul'da. Efendimiz de var. Camiye gittik be abranımız, illa varmış efendimize, rica etmiş. Diyor ki bir bir versin Hasan efendime, müsaade. Müsaade Allah'tan diyor, versin, arzu ederim ben. Gel diyor ki efendimiz vaaz versin diyor. Bunu sen çıkarttın, ben o nasıl vaaz veririm ya Allah aşkına yapma bunu. Yürü rica et, takati yokmuş. Dövbe demem yahu diyor. Eksinin başı. Geldim, oturdum. fih Efendimiz'i aldım evet. orada kalbimin oraya soktum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad eflehal mü'minun ellezinehum fî salâtihim haşi'ûn. Bir gürültü çöktü. Fabrakaya çok yakın olduğundan dışarıda şeyde mübarek saade verir ya orada kulakları kapatacak bir ürültü var. Efendimiz de neler gördüğümü haber versem sohbet yeter yani. Oh, bu hatrıma geldi. Muhakkak felah buldu, korktuğundan kurtuldu, umduğuna nail oldu. Kim? Tad eflahal mümin. Mümin olanlar elhamdülillah. Ama nasıl sekiz tane şerait var <gülüyor> aşağıda. Fî salat belli ne halinde buluyor. Ezeker Allah'ımız buyuruyor. İmanla gider miyiz, imanla gitmemeyiz? İmandan alınca Hazreti İmamı alsam efendimiz üç kimse imansız gitmek muhtemel. Ben üç deyince hatırımıza geldi efendimiz demiş ki: Birisi hilafi şeriattan leset alamıyorsunuz demiş. Birisi de, birisi de dünyanın zibi ziynetine israf olan şeye çok meyli diyorsunuz. Yani şuraya şu da asarsak daha iyi olur. Burası neyse olacak? bura harab olacak bir dünya bile kardeşim. Seri'u zevaldır bu. Olur mu bu? Geriye gelir mi bir daha? Bir kefinden başka bir şey verirler mi buradan? Kaç tane misal çıkıyor karşıma, Hacı Züft Efendi Hoca evvel ben konuşurken önce yazdığımı konuşurdum. Tarikata girince ha beni söyle, ha beni söyle diyorlar. Söz böyle gelir dolar, rica eder. On denesini beni söyle ne olursun diyor. İnan hocanın bir diye oluyor ha beni söyle diyor. Cemaat dinlesin, iyi olur diyor. Ben anayı kaybediyorum gecersen. Yine de demeden ol, olmayacak. Söyleyeceğim. inşallah. Üstazımızı bitireyim. Birisi hilafi şeriat. Birisi dünyanın zibi ziynetine israf kabiliğinden olan şeye meyli muhabbet. Buraya dahil olduğu müddetçe kalpte o var. Füyüzat gelmez. Haram o kalbe füyüzatın gelmez. Yani haram diyor. olmaz. O tula ateş bir arada yerlenmez. Dünya muhabbetiyle Allah muhabbeti bir katte durmaz. Ez zıddani. Yani iki zıt bir arada durmaz. Yani Onun için kurdula ile kuzuyu bir araya koyamam. Hem dünya muhabbeti dursun burada. Hübbü dünya reisi kulli Hem Allah muhabbeti dursun. Tabil mi bu? Peloluca <gülüyor> diyor efendimiz şu dünyayı size reçetenizi verdik. Ölüm tefekkürünü çok yap. Ölüm tefekkürünü çok yapın. Dünya muhabbetini katten sökücü ölüm. Sır çıkar ey yarı dilden ta tecelliye daha şah konmaz seraya hana mamur olmadan yonis o yalan devayı gel ortaya o sivayı temiz et gönül evini dost gelecek kondurmaya davetadan lezzet alamıyorum zikrediyorum ama lezzet gelmiyor gelir mi oğlum diyor dünya muhabbeti orada olursa futlaşmış diyor efendimiz dünya muhabbeti orada fut olan yere melek girer mi Gelmez elbette diyor. Üçüncüsü ne efendim diyor. Üçüncüsü haflete kalp sahipleriyle görüşürseniz hiç feyiz alamaz. Çünkü onun kalbi hasta. Bizim bir çebicimizi bir geçimizi duvara koyarı da uyuz değerlikene koyarsak bir evden uyuz usülüye katışırsa o gün dövlüksün, bütün sürü uyus Onun gibi ürker insana diyor, gafleti, kalp sahibinin hastalığı. Efendimiz burada çok sohbet etti, hatırınıza gelecek. Ayasofya'da diyor, namaz kılan ihvanlarımız diyor. Birisi orada kalmış diyor. Mevlüt'ü dinlemiş diyor, gelmiş kalbinin zikri durmuş diyor. Beyler beyliydi diyor, diyor. o da diyor, Oradan diyor. Geldi Üstazımıza efendim, nevlamdı, kalbimi zikrederdi. Lakin şimdi durdu, neden olduğunu da bilemedim. Evet. Üstaz, murakabaya e Hayat Sofya'da, Mevlu Uzi Şerif okurkena, okunurkena, karşımızda kalbi gazi, münkir kalbi varmış, ona denk gelmiş, hastalandırmış oturduğumuz yerde rabıtasız oturman, onun zılli manevisi altına çekilirseniz, hiçbir mülkün zararı dokanlar. Rabıtayı unutarak hem oturursan hastalanır, diyor. kıyas edelim diyor Efendimiz. Kıyas edelim. İmansız bülmeyi üç şey, üç şey yüzünden olur. On üçte var bizim şıkkalarımızda üç şey esas altı imzalanmış. Birisi, ni'meti İslamiye'ye şükrü terk edenlere. İslam ni'metinde olduğu halde şükretmiyor da, anamdan babamdan böyle İslam doğduğumu zannediyor. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Amücesi Ebu ve nasip olmayan sana oldu. Bin dört yüz küsür sene oldu. Yani yanında beraber yaşayanlar bile bile iman etmedi. Bildi, mucizeyi gördü. Ayşak oldu, geldi. Ayşak oldu, geldi. Taşın içinden insan çıktı. Lakin iyi kazanmadı. Sıhra hamlediler. Yalanmadı, uyduramadılar. Bir yerde müşer, asatır evvelden diyelim. Buna geldi mecnun diyelim çünkü e, söyleyip duruyor bir şeyler Asatın evvelden yazılmış Kur'an değil diyelim sıhhır diyelim en yakışıklısı bu derler neler zahmet ettiler kardeşimiz Resulullahımız ne zahmetler Kanaatınız olsun, Taif'te ayakkabılarının içini kanala doldurdular. Vura vura da böyle kayalar, kessetler, gemikler attırıyorlar çocuklar. cemil Emin gelmiş buradan, diyor, iki dağı kavuşturayım ya. Dide diyor, sen ne dersin oğul, belki nesillerinde bir iman eden gelir, hakkım helal olsun. <gülüyor> Bu Rasulullah medeninden Uhud Dağı'nda bu yüzleri yarıldı böyle şuraya iki tane kalka battı sinni saadet şehit oldu kanı yere düşerse yerde nefat et bitirmem dedi Allah. Yetiş Cibril o zaman kan kanalım süpürmeye geldi. Yetiştim aldım onun niyetin o kanı diyorlar tesavvuf ne ettin ya Cibril e kaf yoğurdum. Resulullah anılınca ağlasınlar diye müminlerin gözüne koydum ondan diyor. Şu diyor. Ondan oluyor kardeşim. Sana Allah her imkanı verdi. Kılıcını al. Kılıcını al. Şöyle bir tecik gezdi. Hepsini öldüreceğim. Hazreti Hamza için ağlayıp durma. O seyidi şuhada oldu seyir Şuhada oldu, yetmiş parçaya ayırdılar, amcası bu, bel gemiyi, Resulullah'ın bel gemiyi. Dedi, kılıcını uzat şöyle sallayın dedi. Yarabbi ben bunları helak için gelmedim. Bunlara doğru yolu getireyim diye geldim dedi, yani ben bunlara gazap biriyim diyor. Bunlar beni bilemiyor, bunları hidayette ya yarabbi diye dua ediyor. Yani, bu benim kavmimi diyor, ona da benim kavimim. Bunları hidayette kıl ya Rabbi diyor. <gülüyor> bu Muhammed'in evladı, hepimiz sevilmedi. <gülüyor> Sıttığı da itmedi, keza koymadılar. Aç kaldılar. Bir hisarın içine girdirdiler. <gülüyor> Pazara çıkarttırmadılar, kız vermediler kız hep tarihe bilirsiniz, siz okuyoruz, ben sizden anlıyorum bunları. Yani nasıl, nereye efendim, şöyle oldu, böyle oldu, Hazreti Ömer geldi, yedi işte, sene sonra oldu. Yedi sene. Yani Hazreti Ömer'in imanı yedi sene sonra. Yedi seneden evveli kafirlerden acıyıp da o yüzeye ekmek atanlar. Sıddık-ı ayağının altını ejderler sot. Cebeli Sevir Dağı'na bir saatta çıktılar. Ta oradan cidde görünüyor, deniz görünüyor. Resulullah'a icat ettiriyorlar. İyi anlayalımız Evet, oraya çıkarttılar. Bütün yılanların, akrapların diyeliklerini elbisesini yırttı, bastı. Birine yer bulamadı. Mübarek ayaklarını koydular oraya. Yoksa Resulullah tek bir şey olmasın. Hicrete yürüyünce yumuna geçer. Gerisine geçer. Bir fırlanı verir. Ne oluyorsun ya sattık sen Allah aşkına nereye böyle durmuyorsun yerinde? Yönümden hayvanlar gelir parçalar diye korkuyorum. Yerinden kafirler uyanırsa gelir diye korkuyorum. İlk vurdukları kılıç ben olayım da senin öldüğümü görmeyeyim diyorum. Böyle teslim olacaksın şehrine ama öyle olacak gelecek füyo Zat-ı İlahiyye, korkma biz ikiyiz, üçüncümüz Halik-i Zülcelal, Kur'an-ı Kerim bunlar. <gülüyor> biz ikiyiz korkma giriyorlar mağaraya, Allah her imkanı vermiş, gövercin, yumurta yapıyor, an kabut, örümcek örüyor, lakin e, ayağını yine oraya koyuyor. Gelmiş, iki defa devamış böyle. Kapıyı vuruyor, aç. Açmıyor tabi. Üçüncü de ayağının altına sokunca yine seslenmez de Resulullah da burada uyur dizinde de mübarek gözlerinden sıttı azamın onun üstüne gözyaşları dökülünce gözünü açmıyor. Ne anlıyor? Benzinle geçmişti. Bir şey yok ya Resulullah. Ayağı yine orada. Bir şey yok. ''Fedâkâ ebî ve ümmî ve nefsî ya Muhammed'' ''Anam, babam, dörtlü canım, kurban olsun sana.'' ''Ne böyle diyorsun?'' ''Bir şey yok.'' Allah'ın sen söyle. Ayağımın altına yılan soktu. Zehirleri ya Gayri ihtiyarı vücudum uyuştu da gözümden yaş dökülüyor, çek ayağımı Tükrüyle Şiir verince keresini. Hazreti Ali'nin harpte nerede bu diyor. Göz ağrıyor ya Resulallah. Getirin buraya. Mübarek tükründen gözüne vallahi diyor. Öyle ne kadar gözüm ağrımadı. Nasıl var? Tükrüğü'nden hiç hayatta ağrımadı. Allah şefaatine nail et. Yılan dışarıya çıkıyor. Eşhedü elle ilahe illallah. Şahidim ki Muhammed'e عبدü derastı ikdesteh İran nicim benim dostum yarigarim ayağını soktum ya Rasulallah, bir tecen insan mı aşık size 200 sene oldu ben seni duyalı buraya geleceğim. 200 senedir beklerim saadet ayı doğdu saadet güneşi doğdu kapıdan oh göreceğiz yüzünü Resulullah'ın dedik bizim delikleri muhkem bastırdı bana da böyle ökçesini koydu ökçeye geldim, dakika bab ettim aç kapıyı dedim, açmadı yeniden vurdum, açmadı sokmaya yüzümü görmek için mecbur kaldım ben bu hatayı seni göreyim diye ettim yazdık hakkını helal etti yine o yara patladı onun için şehit oldu onlar böyle eziyet çıktı. Ya sattık senden şikayet ediyorlar millet. Ne diyor ya Resulallah? Ciğer kaynatıyor, pişiriyor, kovuruyor musun da yedirtmiyor Efendimiz edeb risalelerine de gezmiş bunlar. Ne diyor Onun Komşu hakkını bilmem mi? On, on, on, on, on kırk tane dişinin hakkı var. Böyle cair cair ciğer kaynaktayı yani kovurdayı. Yemine hacet yok. İstersen yiyeyim. Vallahi iki aydan beri benim evde ateş yanmaz. Sırf kurma yiyoruz. Ben nereden ciğer kaynatmışsın da yiymişsin? Bu komşular ne diye benden yok yerine şikayet ediyorlar. Huu deyince ciğer kokusu böyle Ya elimi etti. cibril Emin diyor ki Allah korkusundan Sıttığın ciğerleri büryan oldu. O kokuyu duyuyorsunuz. Yoksa dışarıdan bir et ciğer kokmuş değil diyor. Hazret-i Umar-ül Farid radıyallahu an Allah şefaatine nail et ya Rabbi. Ebu Lü'lü denilen bir kafir kafir sabah namazına giderken hep karnını yarıyor alıyor oraya, cerrahlar bağlayıyorlar. Bir Yahudi'ymiş o, evlülülü. Orayı diktikten sonra doktorlara danışılıyor. Ee, ben namaz kılacağım, öyle namazı. Ya Ömer, <gülüyor> çıplama yerinden dikişler sökülecek. Vaziyetim bozulacak. Bir namaza bin tane Ömer kurban olsun. Ben Yahudi'nin na namazımın için öleceğimiz hiçbir şey yok. Satı ve vadesinin gittiğinde duyurmuşlar kendine. Muhammed Mustafa Ar sallallahu aleyhi ve sellem de destek. 63. Sıddık-ı da 63. Barul Farid de 63. Hazreti Osman da ihtilaf var radıyallahu anh. da 63. Hazreti Ali de 63. Hep 63 yaşında. Yani Her şeyleri beraber onlar. Yuhani'nin selamın gemisinde bile yaptılar dört tahtaya kısık kaldı dediler. Senin yarap bir dört tahta. Çarı yarı güzeni Allah-u Teala aleyhi ve sellem tayyibelerine, eline, ashabına, bütün peygamber an-i izam, i kiram, sıddık ağzım Efendimiz'e, gelene kadar piran sevgili annelerimiz, sevgili babalarımız, akraba-i talukatımızdan ahlede ithal edenlerin, bütün mümin, müminatın, dağlar başında kalan Fakile-i olan bir Fatiha'ya boyun bükenlerin ruhlarına Üç iklas bir Fatiha Bir mukaddeme dönüşe Okuyacağım e, mektup Pakistan'da İznik'in kurulundan neden değil Okuyacağım mektup Tahi Kainat Muhammed ve Vesselam'ın hadisler olacak. Okuyacağı mektup Halik'i Zülcelal'ın Kurban-ı olacak onun mektubu. Şöyle bir hatırına gelince Pakistan acaba bize ne yazmıştı? diye sıtkıla dinlediğimiz gibi Halik'i Zülcelal'ımız bize ne göndermiş ne kadar dikkatli istediklerini Ne gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i dinlemek nasıl olur, bu niyetleri dinleyeceğiz, yoksa çeşmelerde bardağını doldurmadan olursak, kin yanında durursa geldi dolası diye, çok sohbete oturur, çok efendi ziyaret ediyor. Gözler gözü açık girer böyle yoksa Cüneydi Bağdani Kudüs'e sırrallı aziz kahrete irtihal edeceği zaman gözlerini kapamış böyle bir sürü yasını soruyor efendim gözümüzü niye kaparınız herkes açardı Rabb'ımı böyle ne kadar açmam dedim e şimdi muradıma ne ayrı oldum demiş şimdi gözümüzü bu dünyada açalım Allah atlet fidesini bir kaldıralım. Doktorumuz ne var burada ya? Kalp bir buz parçası. Kanın analiline vesile olan ses ne görür? Ama benim diyeyim kalp o değer. Kalbin üzerinde günül var. Günülün içinde süveydahit yarun noktası var. Biz gibi. Biz gibi. Muhalif sesleri işittiğim zaman. Yani oraya vurdu mu, gözüne yaş gelirdi. Yani buradaki şeylerde silli sözler vurdu mu, bu gözüne yaş getiren bu süveyday derun. Oraya pık! Yani Şunun dediğimiz, alemi emirden olduğuna göre, alemi halktan değerliymiş bak, alemi halktan olsaydı et olacaktı. Bu alemi emirden göze görünmeyen bir haldır. Onun için la aşkı değil zikreden. Gümül beraber olursa zikri olacak. Size direktif olarak vereyim, müstazımızdan aldığımı naklediğim aşam gibi yine, şöyle gafletle Allah Allah, on bin insan bir şey yapmaz, tesir yapmaz. Aldığın bin, iki bin, üç bin neyse, kalbini, dilini, kulağını bir edeceksin. Yani, Farkana baktım ki tablet geldi böyle baş yerine dağılmaktı. Vazife yetiliyorum. Olmaz bunu. şöyle kafene yok da kömürün bir acı tücun gelir. Bundan sonra <gülüyor> alaf olur. Kafin kafende herhangi bir yakacak alaf olur. Bu ikiside vazgeçmeden görmez. Göre, Bu ikisine de temel <gülüyor> gel hal. <abi>. Ya işin <gülüyor> altında kaldı temkinleşti de kömür oldu mu? Kahvenin içinde zaman zaman diyor efendimiz sende durma elin. Kalbi ilki zikrederken sol memesinin alt rabıtayı çok yaparsa batar. Baktığı zaman letayf değişirmez. Ondan sonra acelere gitmem. Üstadına da duyurmam bunu. Ondan sonra o Acı'dan sonra küt küt küt küt küt küt küt. Evet. sana duyuracak şekilde Allah diye Celle Celal. Öyle dıştan bağırma çığırma olmaz bizim tarihimiz. Yani kendi duyacak kadar. Allah. Allah. Allah. Duyuralım gel kalbimizi. Yani dilimiz, kalbimiz, Allah'ın bismillah Allah. Allah. Allah. Allah'a fitiği kalbiği, gayb Allah tahassubu dârin Allah. Ben قال Allah. Ben قال Allah. Kim ki fi kalbi Allah, kemuînuhu fi Allah. Bir kimsenin dili Allah'tır, Kalbi de Allah derse, muîn benim diyor Allah. Yardımcısı ben mi o bunun? Halen meleklere bile duyurmam ben. onu. Huzur-i İlahiye'ye gelince o lakayfların çalıştığı bütün sevaplar yazılmış, nizana kuruluyor, her vazife bitmiş, günah ağır geliyor diyor. Allah'ımız benim dindimde onun bir ameli var, bileklerin de duymadığı haki zikir yaptı içi, gümlü Allah'ı zikretti, buyur bir tecihine koydu mu? Elhamdülillah. Fasılı tarifi var. Şu dilimin döndüğü kadar. Ama sökensizsiniz bu işi. Biiznillahü teâlâ. Sâmi'in olmazsa düğünün kışasında böyle bir şey konuşamam. Çocuklarım rica eder konuşamam. Ancak siz konuşturuyoruz. Oturduğumuzda kalp açıldı. Bu el kalbi Kenzullah. E, Şairin kalbi Allah'ın hazinesi, <gülüyor> ne isterseniz var demiş Abdülkadir İlhan bizim hazinemizde ne isterseniz var, çünkü Allah'ın hazinesi, kalb der. Onun <gülüyor> için yalacığım, yani isteyen, e, isteyen insan kumaşın iyilerini alır, sermaye, istihdam, kabiliyet, teslimiyet, yolunda geldin de söker sohbet kendi kendine. Onlar mı söküyor da, dil de Allah'ın, dodaklar da Allah'ın, gümül de Allah'ın, hepimiz de Allah'ın. Yani vaziyeti gören Rabbimiz, biz burası takım yani. başka bir şey Onun için iftihar edenler belasını buluyor. Ben Arafa nefsahım, fakat ara Arafa Rab'da sırına mazhar olmazsan konuşmak zor. Yani konuşmak zor, onun için biz haddimizi bilmediğimizden konuşuyoruz karşısına Allah Zelle Celaluhu! tarif için başta yazdı, ee, ilim sahipleri bilir etrafımız, kinetli alimler, elhamdülillah, Konya'dan evvel konuşarak hattımız mekru. Üstazımız, konuşun de onun için gece kal Allah aklısa yani oradaki kabirde çürümeyecek oğlum diyor. Kıbranda kabirde yerinde çürümez. Kabirde de çürümez. Eni eşrafu ümmetiy hamiletul <gülüyor> Kur'an bi ashabul leyl. Ümmetimin en şereflisi hafız olanlar okuyduğuyla amele denler. İşte de geceleri ihyaya denir. <gülüyor> Kat geceleri ihya ediyor. Sen mı o zikr eder. Vissati <gülüyor> zikri değiştirirken, kalbi ruha değiştirirken, kalbinin zikrini iki şeyle yürüştürür, Efendimiz. Birisi, kafirlerin içinde de Allah'a zikr eder, ömür. olsun, iki getir, en kötülerinden olsun, bir hayvanın parçalarından, 72 tane lisanıyla kalbine almış gelmiş, buyurun baba, en kıymatlı bu mu oğlum, en kıymatlı, bir de en tenasını getir, ibret, en giz bize bunlar, boşmuş bir de en tenasını getirmiş, yine diliyle kalbini getirmiş, buyurun baba. Oğlum iyiysen de bunu getiriyor kötü desem de bunu getiriyor Kalb ile dil yiyordu mu bütün vücud yiyorlar. Saadlı peygamberimizin hadisine misal veriyor mu? Kalb ile dil fesade gittiyse bütün vücut fesade gittiyse. Çünkü merkez ümumidir kalp. Orada iman var reisi cumhur. Akıl var başvekil. Bütün şubelerine iyiliği dağılan bir alemi ekberdir insan. Alemi ekberdir. Bu alemden büyük efendimiz ne diyeyim o marifetnameyne yazan arş-ı birer birer parsele ayırmış görün kitabını. Öyle değil mi kardeşim? Parsellemiş bütün. göçmüş santimleriyle göçmüş parçalamış. O Süveyday-i Derun harf noktası yaptı onu. Çünkü üstazımızın tarifini tarif ediyor. Şöyle bir camilerde topak bir ayna aslı ortasında. Bakın ona. On bin cemaat gelse hepsi içinde. Bütün ağaçlar mutfalar da içinde. Her şey içinde. O camiyi tüm içine alır o? Üründen de alır, üstünden de alır, altından da alır. <gülüyor> Efendimiz buyurdular ki, kalp süveydayı derun, göz mübeğe gibi nokta, tabaktır. Arşı, pürüsü, levhu, kalemi, dünyayı, ahireti, rüslenen bir noktadır. Bizim keramete meylimiz yok, yalnızca üstazımız hiç emritmez ve duyurmaz bile gözümüze şimdi huzura dolursa, görmeyin, dünyaya aldanınız, buradan kalırsınız. Bu kadar alemi ekber olan kalp bizde var, hepimizde var. Bizi ki bir kablet de olan var, açmış dört köşe yedi iklimiz seyreden deki var. Efendimiz de insan, biz de insanlık. Nasıl farkımız? Yerilek yüklerinden daha fazla. O da insan, biz de insanlık. İnsan var, insancağız var hoca var hoca cihaz var hafız var hafız cihaz var doktor var doktor cihaz var adam var adamca herkesin bir cihazı var yani onu için biz taklidi hep Allah'ımız bizi tahkik etsin inşallah yani umumumuza diyom bak kendimi katıyorum. Zorsun mü şöyle şeyler düzelsin. Yani şu, مشکلler düzelsin. Gitsin. Bir bir müttegünlü hakime anlatıyordu. Kılavus hapısıyla bizde bari fakat Allah rahmet etsin. Adana'daydık. Askerden üye gelmiştim. Efendimiz gönlü anlatıyordu. kalbi anlatıyordu. Ömer bile bir defa İstanbul'da Ömer Bey, Efendimizden, estağfurullah, bismillah. Ve nehru akrabu ileyhi min hakk. kalbin yanından geçen bir damar, o kalbe çok yakın, dedim. ve nehan ve akrabu ileyhim'in habdilveri damarı e, semaya doğru giden, mürakaba zamanında yani tilsiz direğe gibi semaya giden bir, arşi ağzıma varan bir damar o. Bir da. İbrahim Eken Bey hoca var, bilirsiniz Kaysa'dan, kardeşimiz bilir. İbrahim Allah'a kesresiyle yemin ediyorum. İhvanla konuştuğu bir türlü Efendimiz'in yani anlayabileceklere kadar bir kelam konuşur. Herkesin seviyesine göre inerler de konuşurlar. Ama bana 45 tane ilmiyle gösteriyor kendini, Adana'da ayık, Adana'da günlüğü böyle haber verince ayaktan yukarıya çıkmış, kafadan da aşağı inmiş, orta yerde muallakta kalp diyor, yani işte, ayak yukarıya çıkarmış, burada ayna gibi aslı, yukarıdan da aşağı inmiş, kafadan da, İkisinin Resulü yok mu? Okusam dedi. Okudu çocuğun muhrik vardı dedi. Başka de, evliyatlarını bilmiyorum de siz de çok duydunuz ya Allah'ın indinde kadri, zannettim semanın bedri, karşı azam olmuş sadrı, düşüne kurban olduğum, bencimler ben top topbaşı evde ortaya baklardı. Dedi. Nasıl basitmişsin canım dedi. Ben, Birini vasf edemedim da, bilemiyorum da hayaldan vasf da. Ah bile bilsen, 45 senedir efendimizle görüşürüz, biz. 45 senedir. Her görüşünde ayrı bir alemi var. Nasıl tarif edeyim? Ayrı alemi var. Allah gözlerimizi açsın da, şükür. Udret sürmesi çeksin gözlerimize. Baktı ki ikna işi zor. Efendimiz yani gönlü anlattı anlattı da ikna işi zor olunca gözünü yumdu. Biz de gözümüzü yumduk. Tarif edemem şimdi. Sırrımı ifşa edemem şimdi. O gönlüm nasıl büyük olduğunu, alemi ekber olduğunu anlatamam ben bu mecliste. Allah üstazımızın ömrünü müstehalde. Bize böyle gösterdi. Yine oraları kapattık biz. Su kaynayan yerleri çimento döktüm. Ben üstüne çınadım. Ne suyum kaldı, ne tuzum kaldı, ne damım kaldı. İşte görüyor musunuz? Karşımızda böyle alsı mücrim bir bul oldu. <gülüyor> Hepinizden dua rica ediyorum. Bilmem efendime anlatıyorum. Efendim çok acizleştim. Eski şucağız günahım oldu bir erci hasta karşımda. Utanıyorum. Diyorum ne demedim bilemiyorum. Tevazundan demiyorum. Esas diyorum. Sizin en güçlüsünüzün ayağında turak olacak şekildeyim. değil. Lakin ne yapayım? Aklım? Anlatamıyorum. Halimi anlatamıyorum. İyiysin diyorlar. Ben iyi değilim diyor. Yediğimin aslı var. İşte Yahya'dan sen gelecek sohbete cebdi. Allah aşkına hava Halim'i biz sen nasıl açar hocamız şurada ya. Ailesi vefat etmiş de babam daima o misali söylerdi. Ama Efendim Ali Esad elbiliğinin kıymetli ihba kalifesiydi. Efendimiz herkesin ismiyle halife denildi. Onun Şık Mustafa Efendi ismiyle verildi halifeliği. Allah ismi anıldı. Kabri pür nuru. Sağolun. Bütün geçmişlerimizin, hepinizin annesi babası hatıra geldi, hepimizin annesi babası akrabayı talih okardı, nurlarda çarpansın, kabirleri pür nur olsun, şimdi asıl onlar faydalansın bu sohbetlerimizden inşallah. masayı kelam, ifade-i Mevla rızası için gösterişe aldanmayalım gösterişe kanmayalım aldı Efendimiz ta eski aldığınıza döndük yine diyor yani baktınız ki baktınız ki Kur'an-ı Kerim kürümüş evvelden letaiflerinizde çalışıyordu gönlünüzde bir açıklık vardı Nefis bat da parlağını 21'i okuyup okuyup şuraya koyuyordum. Murakabada kalbini açtım derhal arşa ağzıma bulanıyordum. Oraya kapanıyor. Nasıl ceryan gibi böyle uzahtı ilahiyye gökülüyordu. Şimdi bir gövşeklik geldi bize. Ne oldu buna bilmiyorum. yapandan sorarım. Özürleri Rabutay-ı Mevt'ü yapamıyorlar. Rabutay-ı Mürşedi'yi acele ediyorlar tez kakıyorlar gönlü doyurmuyorlar, insan hamlaşıp geliyor bunun için bizle Allah'a eskiye denONU diyoruz genç istiğfarı okuyun diye <gülüyor> günahlarınızın kaybolsun. Estağfurullah hal az. Estağfurullah fazla. Estağfurullah fazla. 21 diye ne ara vicetmah Ahmız. La ilahe illallah. Elmelikül mübindiyen Allah'ı görüyor gibi diyor Hacı Esra'lı Efendimiz. Öyle yapmazsanız lezzetini alamazsınız. Hacı yani ederseniz benim gibi yaparsınız lezzet gelmez. Salavat-ı Şerife okurken bu cihanı yanına alarak fahri kainatına dizdi. Allah'ım salli aleyhi. dayandırmaz. Dersimizin reçetesi bizi idareler eder, koymaz. Yalnız kullanış tarzımız iyi olmadığından. O aç karnına iç demiş, o karnına içiyor. <gülüyor> Dıştı içine. Aç karnına şafağıla hacet kapılarının açık zamanında oğlum isteyen yok mu vereyim diyor Allah o zaman. Hiç İsteyen yok mu vereyim diyor, ihtiyacı olan yok mu dua etsin kabul edeyim diyor. Yani rızkından ele adarlan manevi rızık bizi ki. Yok mu vereyim, ağacak kapıları Bunları tazeleyelim yeniden inşallah, tazeleyelim. Geçen Kayseri sohbet çoğu bu kadar vardı o muştu cami kibirden çıkınca iki genç hanıma geldi. Allah razı olsun hacı abi bir diğer sokak olur. Biz okumayı bilmiyormuş. Sukûnet olacak. Yerin karanlık olacak. göz açılırsa Hava havatım çoğalır. İşte onu önce bayıktırdılar. Şükran da heristanlardan adım dur. Dağ yani göz tam kapalı olacak, şuklu açılacak. O murakabada ne de, Efendimiz, Sultanımız, sevgilimiz, Allah ömrünümüzde arasın defterinden ayırmasın, himmetinden ayırmasın, hizmetinden ayırmasın, mahşerde beraber haşrı çevirsin. Cennet-i Eala'da cemalullah'ı görürken beraber görelim. Kayseri'ye devam ediyorlar Hacı Eskadi Erbili Efendimiz'i Uyurmuşlar ki ben ihtiyarım 85 yaşındayım şimdi Efendimiz'in elinde kaldığı gibi o yaşa gelmiş efendim öyleyse sel Halifemiz Sami Bey. In. peki Adana'ya geçerken Kayseri'ye uğrasın şöyle misallar bir şey olsun Kayseri'ye geldiği zaman ulema arasında Selmanı ı Farisi'yi gibi bilinçemiyorlar. Yani nasıl sultan? Bundan elli sene evvel. <gülüyor> İyi alın. Net alın. Geçen Urfa'ya vardım. Üstazımızı vasfetmiştim Konya'da. Nasıl doğdu? nasıl büyüdü, nasıl kurban geldi yümüne, yattı da kesti, annesine Hızır Aleyhisselam ne dedi, bilir bilir anlatmışsın, Urfa'da bu bantı belişiyorlarmış, sesimden sesini anladılar, sen misin ya Yalazan? Konya'lı kardeşimizin birisi bu bantı verdi, akşam bütün meşgul meşguluduk, onu alıyorduk hep bantları. <gülüyor> ben şuna aldırmam ama ne bileyim bir dua ederim. kendim beğenmem. Evde silen atarım. Yok güzel herif. Ya konuşma zarfında ya. Ya iş neler yok ya. Türkçesi yok baştan. Bir gün mektebim yok benim kanaatim susun. Bir gün cez medresem yok. Ne yapıyorum kardeşim? Yani cahil biriymiş bir adamdan ne istifade edilir? Bakıyorum sözümün bağlantıları ne? Hep kötü kötü geliyor. Yakışıksız geliyor. Allah'ını seversen hallamadım. İzlediğiniz için